Değerli izleyenler, Doğan Cücelorlu İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Her çocuk bilinmeyen bir aleme doğar. Ve bu alemi bilinen hale getirmek için çok uğraşır. Daha konuşmasını beceremeden gözleriyle keşfetmeye çalışır, böyle bakar. Ondan sonra ağzına alır, eline alır, koklar. Konuşmaya başlayınca da bu ne? Bu ne? Bu ne? Biraz daha ak vermeye başlayınca da ama niçin? diye sormaya başlar. Nerede olur bu? Bu bir ortamda olur. Aile dediğimiz bir ortamda. Ortam buna izin veriyor mu acaba? Mesela burada. Bazı ortam der ki sen anlam varıyorsun. İşte sana anlam. Sakın bunun dışına çıkma. Senin anlamın bu. Aksi halde ve böyle bir tavır içerisindedir. Ama ...bazı ortamlar vardı. ...ay, ay, ay... ...ne güzel anlam arayışı içerisindesin... ...ben de anlam arayışı içindeyim ve senden... ...yeni bakış tarzları öğreneceğim... ...gel birlikte yapalım... ...birbirimize koçluk yapalım... ...sen benim öğretmenim ol, ben senin öğretmenin olayım... ...haydi bir yolculuğa başlayalım... ...ve bu yolculukta sanat... ...çok çok önemli... ...kalıpların dışına çıkmaya... ...özen gösteren insanlardır sanatçılar... ...şimdi... Bu anlam arayışı yolculuğunda biz işte kendi deneyimlerimizden, gözlemlerimizden, abimizden, ablamızdan, teyzemizden, öğretmenlerimizden yardım alıyoruz. Eğitim devreye giriyor. Anlam arayışı yolculuğunda biz bakıyoruz acaba doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız? Soru sormamız isteniyor mu yoksa sormamamız mı lazım? Bugün... Bu programda anlam arayışının önemi üzerinde duracağız. Geçen hafta başlattığımız bir sohbetti bu. Bu hafta devam ettirmek istiyoruz. Konuklarımız Muazzez İlmiye Çiğ ve Mehmet Aksoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve efendim. Gençlerimiz Gamze, Şimdi Damla, yer, Yıldırım, Hatice ben ve Semih. Hoş geldiniz. Evet. Ha, Şimdi... Bu anlam arayışı içerisinde kişiyi acaba kendi anlamının hayatını bularak yaşayabiliyor mu? Bunun önemi var mı diye biz sokağa çıktık ve sorduk. Sorumuz insanın kendisi olarak yaşaması sözünden ne anlıyorsunuz sözüydü. Bakalım halkımız ne cevap verdi. Bir kişinin kendisi olarak yaşaması sözünden ne anlıyorsunuz? Doğallık. Kendisi olarak yapmacık davranmaması, tamamen doğal olması, söyleyebileceklerini söyleyebilmesi. İnsanın kendisi gibi yaşaması önce ruhsal olarak benim görüşüme göre kendisi olması demektir. Kendisi olan insan çok iyi yaşar. Keşke başarabilse herkes. Özgür yaşaması. Kendi kafasına göre yaşaması yani kimseye bağlı olmadan. Açıkçası bu hani... Bence her şeyden önce kendisi olarak yaşamak demek, bir birey olarak bazı tercihlere sahip olabilmek bu mesleki anlamda olabilir veya hayat anlamında olabilir ya da okulunu seçme anlamında olabilir. Yani dinlediği müzik anlamında olabilir. Tamamen kişinin kendi olabilmesi bu birçok şey yani hayatını ikame ettirebilecek birçok konuda bilgi sahibi olması ve bunları da kendisi özgür iradesiyle seçebilmesi demektir. Evet. Evet, ne kadar çok zengin bir ortam var değil mi dışarıda? Evet, hakikaten evet, evet, sorduğumuz evet, evet. zaman, ne kadar çok güzel şeyler. Çok güzel şeyler söylüyorlar, benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Onun için yani oturduğumuz yerde ahkam kesmemek ve halkla konuşmak lazım. Halkla benim... konuşmak lazım değil evet, mi? Evet, ve biraz da ben köylere gidip ondan sonra hakikaten oralardaki insanlarla konuşmak lazım. Aydınlarımız, dediklerimiz bunları yapması lazım. Bir kafesine gidip oradaki insanlarla candan konuşması evet, lazım. Evet. Bakın neler göreceğiz. Evet. Yani yapmıyoruz bunları. Evet. Ben çok üzülüyorum. Bir gün gidelim mi sizinle beraber? Hem ne istiyorum <gülüyor> bilemezsin yani. Ya. İmkanım olsa... Böyle evet. arabaya bince evet. köy köy gezeceğim. Evet. Kahvelerde evet. bilmem nelerde oturacağım. Kamerayı da alalım. <gülüyor> kamera bir şey etmiyorum. İnsanlarla konuşmak Sohbet etmiyorum. oluşturalım arada. Çok evet. güzel. Evet. Çünkü bana şeydenler var. Telefonla konuştuklarım. Hatta evime gelen başları örtülü hanımlar. Evet. Ve ne kadar güzel konuşuyoruz bilemezsiniz evet. yani. Ve hani başı örtülü diye böyle bir mevzu yok. Aslında yoktu biliyorsunuz. Evet. Vaktiyle yoktu böyle evet. bir şey. Evet. Bir ayrım yoktu başa. Benim evet. annemin de başa örtülüydü. Sonradan bunu siyasi bir hali soktu. Ne demek ki ee, şimdi, bu anlam arayışı doğuştan itibaren bizim içimizde bürtüyor bizi. Evet. Itibaren. evet. Sence bu ülkenin insanı olarak bir insanımız ...ailede, okulda, toplumda... ...bu anlam arayışı yolculuğu içerisinde... ...destekleniyor mu, köstekleniyor mu... ...senin gözlemin ne? Bu anlam... ...arayışı içinde değil insanların çoğu... ...yani %90'ı o anlam... ...böyle yaşama kaygısı... ...geçinme... ...işte hayatta kalabilme... ...yeme içip yayıp... Içip ...hayatta kalabilme kaygısına dönüştüğü için... ...bir sürü şey... ...anlam çok ikinci üçüncü plana geldi... Ve onun için de sanat o kadar değerli değil. Aslında hayatın anlamını ortaya çıkaran şeylerden biri de sanattır. Var olmaktır sanat. Sanatla insan var olur. Sanata bakarak da var olabilirsin. Çünkü kendini onunla özdeşleştirirsin. İşte bu mesele zaten tam da burada başlıyor. Anlamsız biz aslında mesela formlara anlam yüklüyoruz. Evet. Ya benim aslında heykeli tarif edersen, ...formlara anlam yüklemektir derim. Evet. Ama bu nasıl olur? Tabii bunu açarsınız. Çok büyük, büyük, önemli bir şey. Evet. Bir sürü şeyleri var. Ama anlam... ...belki de hayatın en önemli şeyidir. Kişilik meselesi var. Kişilik... ...bir insanın kişiliği gelişmezse... Hayatın, onun, ...onun hayatının anlamı da olmaz. Evet. Tabii. Şimdi bu çok eğitimde aslında en önemli şey... ...kişilik bulmaktır kişilik evet. bu olarak düşünmektir evet. kendin gibi düşünmektir evet. kendin gibi düşündüğün zaman var oluyorsun var olduğun zaman anlam oluyor bu çok birbirine böyle etkileyen birbirinin içinde olan şeyler evet. olduğu için e, maalesef ben kendi toplumumuzda baktığımda bu konuda ne eğitimde ne genel yaşamda bu ön planda değil. Birinci değil bu. Dikkat evet. değil. Hayır. değil. değil. Evet. Şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Kendin gibi olduğun zaman var oluyorsun. Evet. Var olduğun zaman acaba bunun mutlulukla ilgisi var mı? Böyle bir soru aklıma geliyor. Ve evet. bu soruyu evet. sana sormadan ben önce so ne yaptım biliyor musunuz? <gülüyor> Sokağa taşıdım ve sordum. Şimdi bakalım bizim sorumuza Hayatı kendine göre anlamlı olmayan bir insanın mutlu olması mümkün müdür sorusuna? insanlarımız ne cevap verdi? Tek bir bakalım. Soralım, bakalım. Hayatı kendine göre anlamlı olmayan bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Çok sanmıyorum. Açıkçası insanın zeka unsurlarından uzak olması lazım. Böyle bu durumda mutlu olabilmesi için ki herhalde öyle bir insana da mutlu denmez. O başka bir şeydir, tabii bir problem. ya yani Bence insanın mutlu olması için... Ya bilmiyorum gerçekten hayatın farkına varmalı ve yaşadığını anlamalı ve ona anlam katarak yaşamalı ki mutlu olsun başka türlü zor olmaz. Hedeflerini gerçekleştiremez, istediği gibi yaşayamazsa mutluyla mutsuzluk arasında gidip gelir. Bu hayatın anlamı biraz zor bir soru bilmiyorum. Hayatı anlamda bulup bulmamaya bağlı yani. İşte yaşıyoruz bugün de böyle falan ama bir amaç olmalı amaç üzerine yaşarsak daha iyi olur bir azim bir amaç olmalı. E olmaz kimse olamaz tabii ki ama hayattan beklediği anlamı var. çünkü hayat bir beklentidir her sabah kalktığınızda dahi bir beklentiniz olmanız lazım ki o hayatın anlamı olsun sabah kalktığınızda herhangi yapacak bir şeyiniz yoksa hayattan beklentiniz yoksa manasız sokağa çıkarsanız yani bir amacınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız yani. Evet. <gülüyor> Genç arkadaşlar burada size inanmış bir insan var. Kesinlikle bana hatırlatıyor. Gençlere soralım. <gülüyor> Tabii. Şimdi size sokakta olsaydınız bu sorulsaydı sizin cevabınız ne olurdu? Soru neydi hocam diye soracaksınız herhalde. <gülüyor> Hayat. Hayatı kendine göre anlamlı olmayan bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Neden? Hayatı kendine göre anlamlı olmayan bir insanın mutlu olması bence yani mümkün değildir. Yani hayatın her alanında insan zaten ister istemez bir anlam katmaya çalışır. Yaptığı şey kötü bile olsa yani bunu yapıyorum ama şu amaç için yapıyorum. Yani belki hırsızlık yapıyorum ama hep böyle bir yere bağlama. Hani psikolojide evet. ne derler ona tam evet, şu an evet, bilemiyorum evet. ama hep böyle mantıklı bir sebebe, mantığa bürünme evet. deriz ona. Hı hı. Yani hep böyle bir şey Herkes arar insan. Hep böyle kötü bir, bir şey de ya. yapsa bir anlama yüklemek ister. Kendisi için anlamlıdır o değil mi? Tabii. Evet. Son yani, derece önemli. Böyle. Evet, çok teşekkür ederim. Başka enerjisi olan var mı? Peki. Söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar. Evet. Şimdi... Demek ki bu anlam hadisesinde ben ee, burada okuduğum kitaptan yanlış anlamışım. Sizi 70 yaşından sonra kitap yazmaya başladı diye ama şimdi öğrendim. 80 yaşından sonra kitap yazmaya başlamada. Burada bir anlam bulma var. Onun kısaca bir anlatır mısınız ikisini? Nasıl başladınız kitap yazmaya? Evet. Kitap yazmayı diye Ben şeyde de yazdım. Yani müze de yazdım da onlar adam yerine konmadı. <gülüyor> onlar öyle. Evet. Onlar hiç ses çıkamadı. Ben sonradan işte ben şeyden sonra hakikaten şeyden sonra. 75'ten sonra başladım sayılır. <Gülüyor> ben zaten düşünüyordum. Birçok kafamda bitmiş şey var. ...bunu halka dönük bir şey yapmak istiyordum. Anlatabildim hı hı. mi? Hı hı. Çünkü Atatürk'ün bütün istediği... ...bilimlerin halka dönük olmasını... ...arzu ediyordu. Yani bilmek... ya ...onun için mesela Sumer'de başladığı halde... Sumer, ...Sumer Bank adını koydu. Evet. Hep Sumer Sumer'le... Evet. ...Etibank dedi. Evet. Etikler. Yani bunların halka dönsün... ...halk bilsin, öğrensin evet. istiyordu. İşte ben o ideal üzerine e, evvela bir e, Tarih Sumer'de başlar ki onun yazarıyla. Uzun çalıştık yani. Evet. E, de O kitabı tercümeyle başladım. Ama ben dedim böyle bir acaba tarih kitabı şeklinde mi yazayım? Ne yazayım? Hayır dedim ben daha başka bir şey yapayım. İlk denimi Çocuklar için. Zaman tüneliyle Sümer'e yolculuk. Küçük çocuklar Ay, ne için yaptım. Baktım tutuldu o. Evet. Hep Aa. benim içimden geçen bir şeydir o biliyor musun? Evet. Yani kesinlikle örnek alacağım seni. E, <gülüyor> e, evet. Hakikaten onu ben ya, şey ettikten sonra yani yayınlandıktan sonra telefon alıyorum. Aileler diyorlar siz onu çocuk için yazmışsınız ama biz çok faydalandık. Evet. Kaç tane telefon aldım ve bu bana bir şey oldu motive oldu. Evet. Ondan sonra daha büyük Lodigira yazdım. Evet. E, evet. Fakat onun yayınlanmasıpiece zor oldu. Beğenmediler. Hmm. Mesela İş Bankası beğenmedi. Hmm. Ondan sonra hmm. Yapı Kredi beğenmedi. Beğenmediler hmm. onu. Hmm. O an sonra işte bizim şey e, kaynak yayınları baştıktan sonra hmm. baktım, tutulmaya başladı. Şimdi son derece şey alıyorum yani evet. aldım alıyorum hala evet. ondan sonra artık yayın evide bulunca evet. ben arka arkaya yazdım ama hep yazdığımı şey için istedim yani gençler okusun gençler için istedim mesela evet. Gülgamış'ı hikaye onu evvela şiir halinde o, olduğu gibi yapmak istedim sonra evet. dedim ki hayır onu anlaşılması ah. zor ben bunu bir özel şey, ökü haline getireyim, öykü evet, haline getireyim. Evet, Yani evet. hep gençlere hitap et, yazmaya evet, çalıştım. Evet. Ve hakikaten de çok mutluyum evet, bu evet. hususta, hakikaten çok iyi evet. oldu. İyi ki mutlusunuz, iyi ki hakikaten yazmaya devam yazıyorum. ediyorsunuz. Çünkü yazıyorum, devam yazınca... ediyorum. Şimdi yeni bir kitabım çıkmak üzere, bir iki kitap de Öyle mi? Evet. Adı ne olacak? Adı Sumer Tufan olayının, Orta Asya'da olduğunu ve Orta Asya'daki o tufan hikayesinin Sumerler yazdığını ispat etmeye çalışıyorum. Çok, çok ağır ve bir çok iddialı bir evet. şey. Ama ben bunu yapıyorum. Evet. Ee, ve çok kısa bir kitap. Ben yalnız ana hatlarını aldım. Gençlere bırakıyorum. Onun geri tarafı. şeyini güzel. Ee, ve Biliyorum birçok karşı gelenler olacak ama ben bir şeyi ortaya atıyorum. Çok güzel. İkinci kitapta Sumer'in birincisi iki şey yazdım. Sumer edebiyatınıdan seçme şeyler yazdım. Hı hı. Bir de Sumer'in günlük yaşantısı biraz daha evet. şey olarak evet. kaynak olacak şekilde evet. yazayım dedim. Evet. Neyse. şu anda iki şeyin farkındayım şu anda siz dinlerken bir <gülüyor> ne kadar bir enerjiniz var. Ve hakikaten bu üretkenliğiniz müthiş beni etkiliyor. Bir de farkında olduğum şu, nasıl pırıl pırıl bir kafanız var. Yani bu birinci kitaptan bahsettikten sonra acaba hatırlatayım ikinci kitap nedir diye sormayı. <gülüyor> Öyle bir şeye gerek yok. Evet, ikinci kitapta hadisesi. Umarım sizin yaşınızda olurum ve sizin gibi bir pırıl pırıl... Daha olacaksın bırakın Allah'ını. <gülüyor> Talat Bey, Talat Arman bana dedi ki... ...sizi yüz yaşındakiler grup yaptık dedi. Yüz yaş grubu siz de alacağız işinize. Niye taht ediyorsunuz ya dedim. Mehmetciğim sen bir yerde... ...detay içinde kaybolmak tehlikelidir diyorsun. Evet. Yani o detay içinde kaybolmamaya çok özen gösteren bir tarafım var. Evet. Oradan işte belki o kelimeyi sen kullanmıyorsun ama büyük resmin farkında olmak. Evet. Ee, bu detay içinde kaybolmamak hadisesi çok önemlidir. Ee, onu biraz açmanı istiyorum. Bir de bir eserin e, bittiğinin farkında olmak. İçin hı. söylüyor. Bitmedi bitti şeklinde. Ama önce bu hı hı. E, detay içinde kaybolmamak ondan biraz açar mısın? Şimdi şey bu detay tabii çok önemli bir şeydir aslında. Detay, o detaylardan bütüne de gidirebilir. Hayır, bütünden yani. Bütünün içinde de detay kalabilir. Şimdi biz genelde mesela Akdenizli ya da Anadolu olarak şeydir, böyle detaycıyızdır. Detaylara çok dikkat ederiz, önem veririz. Hatta orada da içinde de kaybolabiliriz gerçekten. Hayır, hayır. Büyük kütleyi görmek, ben heykele tercüme ediyorum her şeyi tabii ki. Normal olarak. Evet tabii, bu. tabii. Büyük kütleyi kaybetmeden detayları onun üstüne işlemek lazım. Şiir gibi, çiçek gibi. İşlersen o daha anlamlı. Şey kaybolmaz, kütle kaybolmaz. Ana kütle sağlam durur. Evet. Onu bozmaz. Bizde genelde kütleyi bozar detaylar. Bu yazıda de da aynı şey. Evet. evet. Da aynı. Tabii ki. Yazıda detaya takılıp giderseniz asıl ana fikri unutursunuz ana fikir şudur diyeceksiniz o kütle olarak duracak ve detaylar onun üstünde şiir gibi olacak bir şey olacak ama bozmayacak kütleyi. Evet. Detay önemsiz demiyorum <gülüyor> çok önemlidir ama şeyin yerini asıl içeriğin yerini almamalı evet. şey hayatı anlamaya da ipuçları verebilir oraya o büyük kavrama bizi götürebilir Gerekli, o gereklidir ama kendisi değildir yani aslında. Evet. O onu demek. Istiyor. O çok önemli. Sen kendinde şöyle bir eğilim görüyor musun? Ben Anadolu çocuğuyum. Akdeniz kültürünün e, ürünüyüm. Ondan dolayı kendimi kaptırıp koyverirsem detaylar içerisinde. Evet. Muhabideni... Yani bu bunu, bunu burada çok mesela heykelde bizde de durma fantazi çok fikir çok şey yapar. Bu da olur. Bu detay da var. Hepte koymak Aa, istiyorsunuz. Aslında Sanat aslında biraz da ayıklama işidir. Yani ...onu atacaksın, buna atacaksın... Ona ...en sonda ...bir özü, içeriği... ...en çok ne anlat... ...en az şeyi en çok nasıl anlatabilirim... Evet. ...şeyine geleceksin... Evet. ...bu tam tam buraya geldiğin zaman... ...zaten iş biter... Evet. ...ama o da tabii bu... ...en az şeyi yapmak da en zor şeydir tabii ki... Evet. ...çünkü bir... ...çok bilge bir adam... ...ilkokulda ders veremez... ...çünkü dili tutulur... ...anlatamaz yani... Evet. O işte o ilk okulun çocuğunun anlayacağı şekilde konuşabilecek öyle cümleler kurmak gerekir. Evet. Fasanatta da böyle ben bunu böyle düşünüyorum. Herkesin anlayabileceği dilden bir form kombinasyonu kurmak gerekir ee, ve de ipuçları vermek gerekir insana. Yani hayattan tanıdık formlardan. Tanıdık formlardan ipuçları vereceksin ki onu kavrasın daha bir üst düzeye çıksın. Evet. Yoksa insanlar anlamaz heykelden anlayan formdan ne anlayacak tavrı kadar yukarıdan bakış ve kötü bir tavır yoktur bence. E, yukarıdan bakıştır gerçekten şeyler işte aşağıdakiler evet. amele takımı falan evet. yukarıdan bakıyoruz böyle evet. yok öyle şey. Evet. Her insan evet. formdan anlar heykelden anlar sanattan anlar. Evet. Yeter, sen anlatmaya çalış yeter ki. Yukarıdan bakma. Evet. Hiç kimseye yukarıdan bakma. Yani, Öyle bu çok önemli bir şey. Yani. Gerçekten. Yanında ders almam lazım. <gülüyor> hakikaten. Hakikaten gelip ders almam. Vallahi, hakikaten bilmiyorum. Ve o sana taşcı olursa ne? Heykele bakmak. Bile. Heykele bakmak. Evet. Ve ondan bir şey çıkarabilmek, o da bir mafete. Yani canım. onu, ben yani. bu da evet. eğitim meselesi. Evet, tabii ki. Biz eğitim görmedik. Evet. Bu, yani evet. heykel eğitimi, sanat eğitimi görmedik. Son derece önemli ve biz ben, bu sohbete kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, insanın paylaşabilmesi için önce paylaşacağı bir anlamın olması lazım. Evet. Biraz önce konuşuyorduk. Fakat senin paylaşacağın anlamın olması kendi başına da yetmiyor. O paylaşacağın şeyin dilini seçmen önemli. Hangi ortamdasın? Paylaşacağın kimler? Hangi dil, hangi göz? Kime hitap ediyorsun? Biraz önce konuştuğumuz paylaşacağın şey kadar... Seçtiğin dilin de çok önemli olduğunu evet, evet. ve o kişilerin gözüyle görerek anlatmak istediğini onların anlayabileceği anlatman gerektiği üzerinde duruyordunuz. Evet. evet evet. şimdi bu çok önemli bir de tabii yaşam yaşama alanı yaşama alanda duran şeyler formlar olarak ben bakıyorum. Bu bizim e, form bilgimize form duygumuza nasıl yararlı oluyor? Yani bir nereye gitseniz işte bir formlarla karşılaşıyorsunuz. Onun için gördüğümüz şeyler çok önemli. Yani şehirlere konan heykeller, e, mimari. Şimdi biz eski şeylere bakıyoruz, hayran kalıyoruz. Şimdi öyle bir şey yok. O kay, çünkü insanlar güzel şeyler yapmak istiyorlardı. Evet. Doğru, usta işi şeyler yapmak istiyorlardı. Evet. Saygılıydı insanlara. Evet. Çünkü bu... E, ...onlarca sene kalacak, yüzlerce sene kalacak diye yapıyorlardı ve... ...bizden sonrakilere bizim zevkimizi, bizim duygumuzu anlatalım gibi. El verme gibi. Evet. Size el veriyor, sizi daha yüksek bir yere taşıyor. Aslında sanat böyle bir şey olmalı. Yani mimari de böyle bir şey olmalı. Etrafımız şu anda modern bir dünyada yaşıyoruz ve çirkin şehirlerde yaşıyoruz. Önümüzdeki iki sene sonra insanlara, çocuklara bırakacağımız şey... ...bunlar olmamalı. Bunları biz bırakmamalıyız aslında. Evet. Bu zevkte, bu kültürde olmamalıyız. Yani hı. bir kültürsüzlük var. Form kültürsüzlüğü var yani. Gerçekten bu çok üzücü bir şey. Bu yani en alttan başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza kadar hı. giden bir şey. bir şey. Yani bunlar şimdi bu bir eğitim yok. Kültür yani bir form eğitimi, form dili, hı hı. sanat dili, sanat hı. eğitimi ve bunun sanatta mesela çıplaklık halen tartışılıyor. Ya yani bir yeri iki dans eden bir insan çıplakmış gibi sen kalktılar hmm. Antalya'da mı Silifke'de bir yok, yerde yok. Bir Kapatmaya gün, kapatmaya çalıştırafa. Geçen işte sordu bizim arkadaş ya bu ne kadar kötü bir şey ya yani hayattaki çıplaklıkla sanattaki çıplaklık arasında çok büyük fark vardır şimdi anlama geleceğim oradan. Biz heykeltıraş olarak ...forma anlam katıyoruz derken... ...şimdi insanın eli kolu bacağı kafası bedeni var... başka bir şey yok ya... Yani. ...ben hı hı. insan figürüyle bir şey anlatacaksam eğer... ...bunu soyutlamak zorundayım... ...soyutladığım için... ...anlama doğru soyutluyorum bunu... ...artık o bir kol falan değil... ...parmak değil... ...o bir hareket bir form bütünlüğü içinde vermek istediğim şey... ...o zaman... Hı. ...o zaman... Ya bu bacaktır bak Allah şurası da şöyledir diye bakılamaz bir şey çünkü ona. Evet. Ama o arkadaşlarımız fikse hı hı. ne yaparsan yap işte kalçasına bakar orasına bakar cinsellik Burası var. Cinsellik değil. var. Başka bir şey değil. Cinsellik cinsel açıdan bakıyorlar hep böyle bir anahtar deliğinden evet. gözlüyorlar olayı. Evet. Şimdi bu, bu, son zamanda bu bir şey anlamsızlık var. da işte buradan geliyor. Ya yani evet. onun ve sanattan beklediği anlam, sanat, o ve sanata verdiği anlamla evet. benim verdiğim anlam arasında evet. çok büyük uçurumlar var. Ben kendi yazımda bakıyorum, farkına varmak istediğim, daha doğrusu korumak istediğim şey, ben bir anlam keşfetmişim ve kitaplarımla, seminerlerimle, bu tip programlarla düşündüğüm anlamın, Mümkün olduğu kadar aynısının tıpkısını karşıya aktarmak istiyorum. Yani e, yamultulmasın, eksiltilmesin, çoğaltılmasın. Ama benim süreçledim, onun için dile çok önem veriyorum. Ben Amerika'da 25 yıl kaldım. Onun için Türkiye'ye geldiğim zaman ilk başta konuşurken aa, aa, diye <gülüyor> bayağı böyle aa'larım vardı. <gülüyor> nasıl Bravo bu? ya. Çok Burada güzel. Çok... Bayağı <gülüyor> <törtüledim>. <gülüyor> Bravo <gülüyor> demeyecektim bak. <gülüyor> Bravo demeyecektim. Şimdi <gülüyor> e, bu dile önem vermekle, yani neden önem veriyorum dediğim zaman, baktığım zaman e, bu dile önem vermekle ben hayatımda bir anlam bulmaya çalışıyorum ve aslında aradığım sanki mutluluk olarak görüyorum esas itibariyle bu süreç içerisinde. Mutluluk konusunu bir VTD ile sokakta vatandaşlarımıza taşıdım. Sorumuzu ve cevaplarını bir dinleyelim lütfen. Baktığımız zaman bir sürü mutlu ve mutsuz insanlar görüyoruz. Sizce bu mutlu insanların mutluluğun kaynağı nedir? Kendileridir. Yani kendileri insan. Mutluluk kendilerinin elindedir. Herkes dilediği gibi yaşamak ister. Ee, kişi istediği şartlardaysa, istediği gibi yaşayabiliyorsa mutludur. Açıkçası bu hani insanın kendini biraz eğitmesiyle alakalı. Eğitim derken biraz da hani sabırlı olmak lazım ya da ne bileyim beklentilerini... Belli seviyelerde yine belli derecelerde tutmak lazım. Her şeyden önce o insanlar kendi değerlerini bulmuşlardır. Vicdanlı insanlardır. Vicdanlı insan da mutlu insan. <gülüyor> Vicdanlı insan mutlu insan yok. Ee, çok önemli sözler söylendi. Şimdi ee, siz kitaplarınızı yazarken ara sıra size telefonlar geliyor. Işte mektuplar geliyor. Orada bir işçi Mustafa var. ...size yazmış, sizinle tanışmak istiyor. Hı. Önce... E, ...kim olduğunu merak ettiniz. Yani sandınız ki okumuş... E, ...böyle işte... Üstün, ...üst bürokratlardan... ...veya falan. Çıka çıka... ...işçi. Mustafa Adıl'da... ...bir arkadaş çıkmış vaziyette ve... ...o kitapta belirtiyorsunuz. Ne kadar... ...mutlu oldum. Yani... Böyle halktan birisinin benim yazdığım kitaplara ilgi göstermesi. Çok mutlu oluyorum. İnanmazsınız. Bir genç bana bir mektup yazmış. Diyor ki hocam diyor sizi kitapları okuduktan sonra şunu anladım. Tarih bilmeden kültür sahibi olunmuyormuş. <gülüyor> Bu yazıyı okuduğum zaman mutluluktan ölecektim Yani o kadar çok sevinim. Evet. Geçende birisi anlattı. bir evet. Bey Kendisi Konya'nın Ereğlisi'nin bir köyündeymiş. Ve diyor bir baktım bana sizi sordu diyor. Bey gördün mü onu? Görmedim diyor sizi tanımadımdı. Kitaplarını okumuş, onun kitapları bana şöyle tesir etti böyle tesir etti. Şey dünyamı değiştirdi. Diyor ki o kadar şaşırdım ki geldi beni buldu. Konuştuk yani. Evet. Şimdi mutlu olmaz mısınız buna? Evet. Evet. Şeyden telefon ediyor. Ta ne, ne Trabzon'dan biri telefon ediyor bir hanım. Kitaplarımı okuduğundan ve hanımın gayet de inançlı olduğunu anladım. Hı hı. Neden biliyor musunuz? Hı hı. Sordu. Sizin bir de arkadaşınız var. O ne yapıyor? dedim ki ne yapayım sizler ömür oldu. Aa dedi oturayım bir Kur'an okuyayım ona. O <gülüyor> kadar mutlu oldum. Evet. evet i̇nanmazsınız. Ne evet. ha, hakikaten çok mutlu evet, oluyorum. Evet. Bir keresinde tam Suriye Hududunda orada bir yer var. Dur bakayım. Hatırlayamadım, bak bir gördünüz, nazarınız diye Hangi tarafta? Antep, Kilis, o taraflarda mı? Ha, orada en hudutta... Oradan bana telefon ediyorlar. Hocam nasılsınız? Şeyin sağlığınızı sormaya. Ya huduttan ben şey demedim. Evet. nasıl mutlu olmasınız Allah aşkına çok söyleyin. Çok ben çok mutlu oluyorum. Evet. Beni sokakta görüp de aman dediler mi yine mutlu oluyorum. Diyorum güzel. ya ben çok küçük şeylerden de mutlu güzel. oluyorum. Büyüklerden de. Mehmetciğim. Şu buluda da çok mutluyum biliyorsunuz. <gülüyor> Değerli izleyenler <gülüyor> bir hikayesi var. Bugün Eşim Yıldız gelirken beraber gelmiş diye ve biraz önce o bluzu verdi ve eşim Yıldız verdiğinden dolayı ben bunu giyeceğim dedi. Ve biliyorsunuz enerjisini kimse önleyemez <gülüyor> ve şimdi üzerimden. Evet. <gülüyor> yani hakikaten çok Enerzi mutlu oldunuz. Ay, Farklı ay, ay. oldun ama bu. bu ama. <gülüyor> Vallahi çok <gülüyor> Ne kadar güzel. Mehmet'ciğim. Şimdi dedim ya ben kedim sana çok yakın hissettim anadolu Şimdi çocuğu olarak senin. Ben de öyle, ben de öyle. Abi senin bir keklik hikayen var orada ben ağladım çırpındım Aynen. şu oldu bu Aynen. oldu falan ama hayatında çok anlamlı bir yeri var o, o kekliğin yani hem evet. mutluluk hem mutsuzluk hem öfke birçok şeyi ve yaşamın ta gerçeği evet. hadisesi var. Evet şimdi bizim oralarda keklik beslemek bir gelenek gibi bir şeydir. Bütün gençlerin keklikleri olur. İşte bunlar öter ötmez arkasından gelir falan. Ben de hep bir kekliğim olsun isterdim. Böyle birkaç denemede yaptık. O tam tutturamadım falan. Biliyorsun ben silif geleyim. Evet, evet. Keklik öyle. oyunumuz Keklisi. var. <gülüyor> Kıpkı bırak diye başlar o, <gülüyor> <gülüyor> başlar evet. Ha. Onun için keklik evet. çok güzel. Evet, keklik cizofada avlattım. Evet, evet, evet. Şimdi biz tabii ilk önce çocuklukta şöyle bir şey var. Hem tanıma meraktan dolayı bir ne diyeyim ona bir agresif bir durum var, şiddet var. Hem de sevgi var şimdi. İkisi de bir aranda... Şimdi ben de o çocuklukta yaptığımız o şiddetle şeylerini yani bir şey görmek için öldürebiliyorsun. Bak içine bakmak için falan böyle şeyler var. Ama aynı zamanda da çok seviyorsun, koynunda besliyorsun. Ben işte kedi, daha şu kadardı. Yumurtadan yeni çıkmış gibi bir eee şeydi. Kenkinki yavrusu. Evet. Ondan sonra onu aldım, koynumda besledim. Koynumda yani gömleğimin içinde. Evet. Ve ağzından işte su verirdim. Evet. Çiğneyip verirdim falan evet. böyle böyle bir koyunumda büyüdü. Ağzından alırdı diye. Ağzımdan alır böyle, Zaten annesi falan sanıyor herhalde beni. Evet. Böyle bir ağzıma alır çöp çöp hemen bir şeyler. Evet. Öyle besledik sonra çekirge tutmaya başladım. Ona her şey onun için. Keklik de çok güzel bir hayvandır. yava ilk önce çok bozdur rengi böyle, Hı. toprak rengi gibi falan bir şey. Hı. Sonradan yavaş yavaş da işte kırmızılar başlar, göğsünde siyahlar başlar, gagası kırmızı olur, tır, ayakları kızarır falan Hı. böyle. Bütün o safalar geçti, büyüdü keklik ve de artık uçmaya da başladı. Bizde uçması için kanadına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 keklik dardağın ağacı. Çok, çok önemli bir karar vermiş. Evet. Ama çok önemli, önemli. Dedim bu ya kendi kendine gelirse bana ben işte en mutlu olurum. Anlamlı o zaman olur. As, bir esaret ilişkisi Yaptım. mi? Anlam ilişkisi mi? Hayatta bu ders gibi bir şey oldu benim için. Ben tabii bunu bilerek falan yapmıyorum. Bu çok instinktik. Çocuk, Hiç evet. kendiliğinden gelen bir şey. O dardağın ağacın başına gitti. 40 metreden yüksekte bir yerde bu ağaç. Orada durdu. Ben şimdi bakıyorum alttan. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Bu kafayı oraya buraya çeviriyor. Kaçacak, İlk gidecek. defa yüksekte değil mi? İlk defa yüksekte. Orada da duruyor şimdi. Ben şimdi ıslık çalacağım. İlk önce çıkmadı ıslık. Böyle yani çalayım tekrar gelsin diye. Çal, çalayım mı çalmayayım mı diye de düşünüyorum. Ya gelmezse şimdi çalarım da gelmezse ne olacak? O heyecan. en sonunda başardım ıstığı çalmayı. O sağa sola baktı. Bir... Uçtu, geldi omuzma kondu, iş bitti. Yani olay budur, öyle evet. tamam. Yani. Çok güzel bir olay şey öyle. ama, evet. ne güzel. omuzma kondu. Evet. Evet. Atatürk'ün evet. şeyini biliyor musunuz, keklik hikayesini? Bilmiyorum. Aa. Evet, Atatürk'e keklik getirmişler bir şey içinde. Ee, kafes içinde. Aha. Atatürk onun kafeste şey dememiş... Aha yani kafeste olmasa tahammül edememiş kafesi açmış keklik uçmuş uçmuş ve dolaşmış Atatürk'ün omuzuna gelmiş Allah'ım yaa bak sen omuzuna gelmiş ondan sonra Atatürk asla keklik eti yememiş canım. bana Kendisi gelen bir hayvanı yiyemem. O gün galiba kekik varmış sofrada yememiş köyü. Evet. Bana demiş geliyor, hayvanı yemem demiş yememiş. Evet. Çok evet. enteresandı bu. Evet ben ben de bilmiyordum. Ay, Ay, çok o, çok ben okudum <gülüyor> onu çok yani. şey yaptım. Zaten o da öyle. Yani bu işte anlam meselesi diyorsunuz da bu Hayvanlar bağımlılık var. meselesinden ilgisi var bir de bütün işlerimizi biz böyle düşünebilsek mesela şimdi iki bağımsız ya yani uçabilen bir şey ve senin ilişkin ya yani bunun bunun gibi bir şey yani ya da kardeşin kardeşle karının kocayla ilişkisi de böyle olmalı yani her an gelebilir ama kaça da bilir onu bileceksin ona göre insanlar saygı ilişkisi şey i̇şte hayatta böyle anlamlı oluyor. göz yaşartıcı şeyler İnsani durumlar yaratmakla olur bence. Hı hı. İnsani durumlar az yaratıyoruz. O zaman hayat daha anlamlı oluyor. Bence anlam derken her zaman insan özüne dayalı ne yapıyoruz da bakarım. Bir sürü şey. O özüne dayalı bir şey. Yapıyorsan her zaman bir çocuğun babasına sevgisini ifade etmesi ya da ayrılırken onu özlemesi, özlemesini dile getirmesi... Her zaman göz yaşartıcıdır. Duygusal bir durum yaratır. Neden? Bu duygusallık bundan. Yeri. Çünkü insani bir durum oluyor ve biz buna hasretiz. Evet. Gerçekten her insanın ihtiyacı var. Hele şu anda şu toplumda buna daha da çok ihtiyacımız var. O sevgiye, o anlayışa, o karşılıklı sevgiye, daha saygıya çok ihtiyacımız evet. var. Gerçekten. Ama Amerika'da yokmuş o kadar değil mi? Evet. Yok doğullar. Evet. Ben e, Amerika'da bir seminere gittim. Bu Kızılderili kültüründe ha, e, ekoloji o. bilinci diye. Orada e, bir cumartesi günü saat 11'deydi. Bunu birkaç kere anlattım ama yeri var. Yine anlatmak istiyorum değerli izleyenler. E, ve o <gülüyor> oh, dinlerken birdenbire benim e, ben 10 yaşındayken annem öldü. Babam e, Toroslardan bir yörük Kadınıyla hmm. evlendi. Anneliğim e, okuma yazma bilmeyen. Köyde büyümüş. saf bir yörük karısıydı. Hmm. Şimdi e, ben kuş vurmaya çalışıyorum. Biz lastik derdik. Sabah sapan taşıyor, sapan. Diyeyim, Ondan lastik. sonra vurma oğlum dedi. Şimdi anamın yerine gelmiş. İçim itiyor böyle. Anne diyemedim. Atise derdik. Ayşe teyze falan şeklinde. Kızgın bir şekilde silifke şivesiyle dedim ki. Ne var dedim. Kük küçük kuş. Bandak gibi dedim. <gülüyor> <Babak> gibi. <gülüyor> Şimdi cevabı. Yavrum dedi. Canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş. Vurma günahdır dedi. Ay. Şimdi birdenbire Amerika'da ben bir cumartesi saat 11'de canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş rafı. içinde bomba gibi patladı. Dedim bu ne müthiş bilgelik ya. Canlardan oluşmuş bir aile. büyük küçüğü yok. Müthiş etkiledi beni. Ve şimdi benim seminerlerimde o can cana iletişim. Evet. Çünkü gözler onu ifade ediyor. Ve Mehmetciğim biliyor musunuz? Muazzam'ın. Sokakta yürürken kedi bana baktığı zaman ne göğsüme bakıyor, ne bacağıma bakıyor, ne elime bakıyor. Gözümün bak, içine bakıyor. Bak, evet. Ben de onun gözünün içine bakıyorum. Birbirimize böyle bakıyoruz. Bir can başka bir canı. Ve bakıyor yani iyi misin kötü müsün niyetin ne? <gülüyor> <gülüyor> ve sonunda bir karar veriyor herhalde ki gözünü birkaç kere kıpıştırıyor arkasına dönüp gidiyor. Güven duyuyor orada. Tabii. Bu dediğiniz gibi can cana iletişim ve benim kültürümde 11. 12. 13. asırda bu can kavramı çok güçlü olarak Aa, gelmiş. Tabii şiirlerimizde. Yani. şiirlerimizde ne kadar. Ozanlarımızda. Ya. Türkülerimizde. Ve hakikaten aslında Şimdi benim kendi yorumum bu. Sanatta cana dokunacak bir enerji. Canın kendisini ifade etme saatiyesi var. Evet, evet, evet. Yani bu yüz kalıp ve arkasındaki can evet. hadisesi üzerinde çok duruyorum. Ve bu anlamın kaynağı bazen bakıyorum bir aileye girdiğim zaman anlamın kaynağı can mı yüz mü? İşte ...metrekaresi, karesi almış oldukları bu zırabı, arabaları, giyiniş tarzları, markaları falan filan anlam kaynağı olduğu zaman bakıyorsunuz. Ay bir yoksulluk var. Can yoksulluğu var. Can fakir. Fakirlik. Evet. Evet. evet. Ve maalesef sevgi çok önemli. <gülüyor> Sanatın bizim can zenginliğine giden çok önemli bir yol olduğunun bilincine ermemiz ve eğitimde, aile içi, okullardaki eğitimde bu hakikaten sanatın cana doğrudan ulaşabilecek müzikle olsun resimle Müzik olsun heykelle yani. olsun bir yol olduğunu farkına varmamız hadisesi var evet. değerli izleyenler sohbetimize devam edeceğiz kısa bir aradan sonra değerli izleyenler bu program bir farkına varış yolculuğu bu farkına varış yolculuğunda farkına varmış, hayatı anlamlı kılmış ve buldukları anlamı paylaşmış konuklarımız oluyor. Ve bize bu konuda tanıklık eden, paylaşmak isteyen gençlerimiz oluyor. Bugün konuklarımızla anlam arayışı ve bu anlam arayışındaki yolculukta mutluluk üzerinde konuştuk. Anlam arayışımız sürekli var. Biz rüyalarımızda bile bir anlam arayışı içerisindeyiz. Bizim bilgiye yönelişimiz, bilinmeyen şeyleri açıklık hale getirmeye çalışmamız, anlam arayışımızın bir parçası. Çünkü bilmediğimiz şeyler bizi kaygılandırıyor, korkutuyor. Anlam arayışımızın bir parçası olarak biz sanata yöneliyoruz. Çünkü güzellik olmadan kalıpların içerisinde sıkışıp kaldığımız zaman biz bu anlam arayışının sonuna gelmiş gibi oluyoruz ve bu kalıpların bize yetmediğini görüyoruz. Bugün iki konuğumuz anlam arayışı içerisinde gitmişler ve bu anlam arayışının sonuçlarını bizimle paylaşmış iki konuğumuz var. Muazzez ilmiyetçi Sümerolog ve... Sabırla, ısrarla o tabletlerin tozunu çevirip, temizleyip, onları kataloğa koyup, yazıp, tercüme edip, bir yandan kendisi anlamlandırırken, bir yandan da bilim insanlarına çok önemli bir kaynak sunmuş durumda. Ben ileride kendilerini yine davet etmek istiyorum ve bir Sümer kültürünü bilmenin, ...bizim bugünkü toplumumuza katabilecekler üzerinde konuşmak istiyorum. İleride öyle bir davetimiz olsun. Aa pek me, memnun olurum. Herhalde alıştım ya. Evet, evet sözü aldık. Evet. Mehmet Aksoy bir delikanlı. Görüyorsunuz cıvıl cıvıl. E İçiyle, dışıyla bir, bir delikanlı. De, bir Anadolu ya. insanı. Şimdi onun... <gülüyor> Efendim genç kız diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> be, ona delikanlı diyor. Benim. Evet doğru. <gülüyor> evet bir genç kız. <gülüyor> Ve Mehmet Aksoy bir yolculuk içerisinde öyle bir dil geliştirdi ki bu dil taşı alıp o taşı benim canıma konuşan bir forma soktu, bir Çok biçime soktu. Ya. Orada bir enerji var, orada bir ışık var. Baktığım zaman içim hissediyor. Nasıl hissediyorum bilmiyorum. Ama demek ki benim bende olan ama bildiğimi bilmediğim bir dil var ki Mehmet Aksoy onu yakaladı. Doğru. Ve ondan dolayı gerçekten sadece benim hayatıma değil... Heptesi... Bu ülkenin insanların hayatına zenginlik katmış iki insan. Çok Yaşamımızın anlamlı olması bizim farkına varmamızla oluyor ve bizim farkına varmamızda bu yolculukta karşımıza çıkan şeylere nasıl bakıyoruz? Farkına vardığımız kadar görebiliyoruz. Farkına vardığımız kadar hayatımız zenginleşiyor. O nedenle ben ...farkında olduğumuz kadar yaşıyoruz diyorum. <gülüyor> doğru. doğru. Hakikaten. Doğru. Ve sanatın bu kalıpların ötesine itme... ...farkına vardırma yönü... ...çok güçlü. Bilimin şimdiki içinde bulunduğumuz... ...ortamın dışına çıkıp... ...bir perspektif verme bakımından... ...gücü çok güçlü. Ve biz size bu programla... ...farkına vardırma yolculuğu... ...yaptırmak istiyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.